259. konu, Hazreti Peygamber ve ashabının Tihame savaşında açlık çekmeleri, Ebu Hubeyş el İfari şöyle anlatıyor, Tihame gazvesinde Rasulullah ile beraberdim, biz fıstas denilen yere vardığımızda sahabiler peygambere gelerek, Ey Allah'ın Rasulü, açlık bizi yordu, bize izin ver de develeri kesip yiyelim, dediler, Hazreti Peygamber de bu teklifi kabul etti, bu hadise Ömer'e anlatılınca Resulullah'a gelerek, Ey Allah'ın peygamberi, ne yapıyorsun, halka binekleri kesmelerini emretmişsin, peki neye bineceklerdir, dedi. Hazreti Peygamber, ey Hattab'ın oğlu, o halde sen ne diyorsun, senin fikrin nedir, diye sordu. Ömer, onlara yemeklerinin fazlasını getirmelerini emret, onu bir kaba koy, bereketlenmesi için Allah'a dua et, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara emretti, Yemeklerinin fazlasını getirerek bir kabda topladılar. Hazreti Peygamber dua ettikten sonra, kablarınızı getirin, dedi. Herkes geldi, bundan karnını doldurdu.